Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Ee, hiçbirimizin herhalde unutmayacağı 2020 yılının e, bu son akşamında efendim e, sizlerle tabii gönül isterdi ki Mekke'nin fethini işleyelim. Mekke'nin fethi de e, 31 Ocak tarihlidir e, miladiye takvimle bu akşama denk gelmesini gerçekten arzu ederdim ama yine de çok kaçırmış sayılmayız çünkü Hudeybiye anlaşmasını okuyacağız bu akşam sizinle beraber nasıl olduğunu serencamını ve o da Mekke'nin fethinin en önemli hazırlık aşamalarından bir tanesi özür diliyorum bu gereksiz görüntüler için efendim Hatta fetih suresinde apaçık bir fetih olarak adlandırılıyor. Yani Hudeybiye anlaşması o anda Müslümanlara öyle görünmese de Hazreti Ömer başta olmak üzere fetih suresinde apaçık bir fetih, bir zafer olarak nitelendiriliyor. Dolayısıyla biz Hudeybiye anlaşmasının da bu akşama denk gelmesinden, bu tarihe denk gelmesinden mutluyuz. Elhamdülillah diyelim. Eee ham dilimizi salvelemizi okuyalım. Elhamdülillahi rabbil alemin ve ssalatu ve selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Eee demişken ve Fatih suresini almışken e, olur ya arada unuturuz. E, hepiniz e, bu dersleri dinleyen bu e, İslam tarihi, daha doğrusu siyer sohbetlerini dinleyen herkesin gönül ister ki fetih suresi tefsirini e, hatta hemen bu gece çünkü hem bir fetih gecesi olduğu için Rabbimiz indinde miladi takvim itibarıyla e, hepiniz okuyasınız e, küçük bir tefsirden de okuyabilirsiniz ama şöyle hiç olmazsa mealen bir dipnotlu meal bile olabilir yani vakti olanlar tefsirlerden, olmayanlar mealden, Fetih suresini bir okurlarsa bu anlattıklarımız çok daha iyi yerleşecek. Orada müminlerin tavırları, münafıkların tavırları işleniyor ve Rabbimiz bizim göremediğimiz olayların perde arkasının Allah katında nasıl bambaşka sonuçlara hazırlık olduğunu yani bir nevi bir hayal kırıklığı Hudeybiye anlaşması yani görünüşte zahirde bir hayal kırıklığı. Çünkü efendimiz rüyasına çok güvenerek mutlaka umre ziyaretini gerçekleştireceklerini düşünmüşlerdi sahabe. Kurbanlıklarını yanlarına almışlar, ihrama girmişler. Yani o kadar eminlerdi. Çünkü efendimizin rüyası biliyorsunuz vahiden bir cüzdür. Bütün peygamberlerin rüyaları ee, bu e, güven birdenbire boşa çıktı yani onların nazarında. Çünkü gerçekleştirilemedi ve üstelik de e, onlara göre çok ciddi tavizler verilerek bir anlaşma imzalandı. E, bunların detaylarını göreceğiz birazdan. E, büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işte herkes kurbanını kessin, tıraşını olsun geri dönüyoruz. Ee, sanki adeta bir umre yapmışlar gibi ee, sözünü dahi böyle e, idrak edemediler anlayamadılar ve e, ilk anda yapmak istemediler daha doğrusu donup kaldılar yani bir şok yaşadılar ee, ama Allah katında bu apaçık bir zafer e, olarak nitelendiriliyor Hudeybiye Anlaşması Kur'an-ı Kerim'de ee, hemen şimdi tabii başlayalım <gülüyor> günlük hayatımıza biz kendi hayatlarımıza buradan nasıl dersler çıkarabiliriz ee, arkadaşlar tabi bizim hayatımıza vahiy inmediği için e, böyle e, her defasında evet bak burada şu olmak denmek istemiş burada Rabbimiz bize aslında şunu e, demek istemiş diye böyle çok açık net e, görmemiz zor ama herkes e, Rabbine hüsnü beslerse e, onun takdiriyle bizim irademiz dışında yani bir bizim irademiz tercihlerimiz ve himmetimiz var yani biz bir şeyi Seçiyoruz bir davranışı sonra irademizi yani niyet ediyoruz bir şey yapmaya sonra irademizi o yöne yönlendiriyoruz yani azmediyoruz gayret ediyoruz himmet ediyoruz gayret ediyoruz ama netice bizim umduğumuz gibi olmadığı zamanlarda karşımıza çıkanın aslında bizim için bizim umduğumuzdan daha hayırlı bile olabileceğine itimat etmemiz gerekiyor. Buna itimat ettiğimizde arkadaşlar bu bir züğürt tesellisi değil. Bu bir e, kişinin kendisini kandırması ve bir polyamlacılık gibi düşünmeyin arkadaşlar. Çünkü e, başımıza gelen her olay birçok seçenek barındırıyor aslında içinde. Yani başın e, yaşadığımız bir hadise e, çok hayırlı bir neticede verebilir. E, Nötr de olabilir yani ne hayır ne şer işte öyle seyrederiz yani bir hayatı yaşayanlar var bir de seyredenler var. Seyrederiz geçer gider yani veya o ilk yaşadığımız şoktan dolayı şimdi Hudeybiye anlaşma sırasında sahabenin başına gelen de olduğu gibi ilk yaşadığımız şoktan dolayı kontrolümüzü kaybeder ve o kadar sonradan utanacağımız pişman olacağımız reaksiyonlarda bulunabiliriz ki yani böyle fevri davranışlarda bulunabiliriz ki sadece oradaki hayrı kaçırmakla kalmayıp bir de zarara girmiş oluruz. Yani yanlış konuştuğumuz ve yanlış tepkiler verdiğimiz için. Dolayısıyla ben sadece size üç tanesini saydım. Sayısız seçenek var. Her olay içerisinde sayısız yol barındırıyor. Yani bir düğüm noktasına geldiğimizde Orada, oradan sonrasının nasıl olacağı o düğüm noktasında bizim vereceğimiz tepkiye bağlı bir parçada. Ee, i̇şte Hudeybiye doğrusunu isterseniz bana bunu gösteriyor. Ee, keşke hayatı yaşarken gösterse sadece böyle masa başında konuşurken değil e, böyle başıma gelen hadiselerle ilgili o hadiselerdeki hayra odaklanıp her zaman yani yapabildiğim zamanlar oluyor yapamadığım zamanlar oluyor. E, hayra odaklanıp e, oraya bütün himmetimi, bütün gayretimi, duamı e, oraya yönlendirip e, o hayrı o, e, bana şer görünen şeyin içindeki o hayrı çıkarabilsem keşke her zaman. E, ama bunu görmek de bir meseledir. Yani bilelim ki e, yaşadığımız hadiseler e, bizim açımızdan büyük zararlarla yani en sonunda bile büyük zararlarla sonuçlanmışsa bir parçada biz yanlış tepkiler, o hadiselere yanlış tepkiler verdiğimiz içindir. Ee, o nihai son zaten bu dünyada belli olmayacak arkadaşlar, ahirette belli olacak nihai son allah Teala dilediğine hem dünyada muvaffakiyet verir, hem ahirette muvaffakiyet verir. Dilediğine dünyada vermez, ahirette verir. Dilediğine ikisinde de vermez. Bazılarına dünyada verir, ahirette vermez. Yani bazılarına iki tarafta da vermez. Bunlar sadece haşa Rabbimize yani Cenab-ı Hakk'ın rastgele hiçbir adalet, hakkaniyet gözetmeksizin böyle rastgele dağıttığı hayat biçimleri değil. Ee, i̇çerisinde az önce söylediğim gibi bizim tercihlerimizin ve himmetlerimizin de yer aldığı e, önemli e, sonuçları sonuçlarında payımız olan yani o sonuca ulaştığımızda bilelim ki o sonuçta az veya çok bizim de payımız var yani. Ee, tamam ilk karşımıza çıktığımız çıktığında o hadise irademiz dışında gerçekleşmiş olabilir ki ben orada bile öyle düşünmüyorum. Yani siz hangi yola girerseniz o yoldaki düğüm noktalarıyla karşılaşırsınız. O yoldaki problemlerle karşılaşırsınız. Ben kendime söylüyorum bunu. İşte arkadaşlar senin şer gördüğünde hayır vardır sözün özeti. Hudeybiye anlaşması tam anlamıyla böyle özetlenebilecek. Ee, çok kritik bir dönemeç Efendimizin hayatında İslam'ın e, İslam medeniyetinin inşasında e, İslam'ın geleceğinde çok önemli bir dönüm noktası o yüzden Fetih suresinde apaçık bir zafer olarak nitelendiriliyor Hudeybiye anlaşması birazdan okuduğumuzda gör, biz de göreceğiz anlayacağız neden bu apaçık bir zafer ama o sırada o olayı yaşayanlar bunu anlayamamışlardı neden çünkü sonuçlanmamıştı ve Efendimiz de açıklamamıştı. <gülüyor> Burası da can alıcı bir nokta. E, doğrusu hani burada ne diyeceğimi şimdi ben de tam olarak bilemiyorum ama şöyle anlatmaya çalışayım. <gülüyor> Bazen bir lider, bir herhangi bir konuda e, işin başındaki kişi e, bu bir aile reisi olabilir, işte öğretmen olabilir, bir sınıfın öğretmeni olabilir. E, eğer böyle hikmetle hareket eden ya adımlarını bilinçli bir şekilde atan bir insansa bazen size açıklayamayacağı çünkü açıklarsa istediği sonucu elde edemeyeceği sebeplerden ötürü sizin için zor gibi görünen bir yolu seçebilir ve faturasını biraz da sizin ödediğiniz bir yolu seçebilir siz de böyle isyan edersiniz öğrenciler mesela isyan eder işte aile halkı isyan eder ee, ama şimdi insanın aklına şu geliyor ya tamam işte açıklasın bize bizi ikna etsin doğrusu ben de böyle isterim yani beni ikna etsin bana açıklasın ben de itiraz etmeyeyim ee, güzel güzel beraber işte yapalım ne gerekiyorsa fakat şartlar açıklamasına engeldir yani bunu keyfi bir sebeple yapmıyordur çünkü e, özellikle de siyasette e, haddim olmayan konulara girmek istemiyorum ama Siyer demek siyaset demektir bunu bilelim arkadaşlar yani biz onu hep böyle kişisel alana çekmeye çalışıyoruz e, o tehlikeli sulara çok açılmamak için yoksa siyer efendimizin siyeri yani baştan sona bir siyasettir bir toplumsal harekettir bu yüzden de e, efendimizi her yönüyle tanımak için sadece siyeri okumanın yetmeyeceğini her vesileyle söylüyorum biliyorsunuz şemaili okumak gerekir, hadis kitaplarını okumak gerekir Efendimiz'in günlük hayatını, ibadet hayatını, ailesiyle, insanlarla ilişkilerini anlatan metinleri de okumak gerekir Efendimiz'i bir bütün olarak tanımak istiyorsak şimdi e, siyasi bir amaç gütmektedir niye? çünkü o o amacının daha düzeltiyorum cümlemi siy siyaseten güttüğü o amacın ee, rakipleri tarafından bilinmesini istememektedir. Mesela bu ticarette olabilir. Ee, i̇şte herhangi bir iş kolunda olabilir. Yani sizin bir at, at, atacağınız adımlar var. Fakat bu adımları başarıyla tamamlayabilmeniz için ekibinizin size destek olması gerekir. Fakat o ekibin desteğini kazanmak için bir açıklama yapsanız bu bilgi sızar dışarıya. Muhakkak sızar arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın yani. E, ailede bile, aile hayatında bile muhakkak biri, e, birinin bir yakını vardır ve konuşur yani onu anlatır. Büyük, çok büyük ölçüde. E, efem sızar ama sızmaması gerekmektedir. Başarı o sızmamasına bağlı. Yani o atılan adımın başarıya ulaşması e, amacın hiç kimse tarafından fark edilmemesine bağlı. İşte böyle durumlarda e, arkasından gittiğiniz kişiye, bu işte dediğim gibi bir iş hayatındaki bir ekip lideri bile olabilir yani, herkes olabilir, e, güvenmeniz gerekmektedir. Güven olmadığında zaten yürütemezsiniz yani, e, bir yerde dağılır. O güven de öncesinden öncesinden beri çok sağlam bir ilişki kurmuş olmaya bağlıdır. Bir ahlak ahlakınızı ispat etmiş olmanıza bağlıdır. Kendi kendinizi gidişatınızı, inançlarınızı, değer yargılarınızı çok defalar sınanmış olarak onlara o, o toplumun huzurunda yani mesela siz ailenizin reisine diyelim babalara, büyüklere yani aile büyüklerine, işte siyasi liderinize, iş hayatında beraber hareket ettiğiniz ve sizi yöneten kişiye, ekip, ekibinizi yöneten kişiye defalarca problemli zamanlarda onunla beraber hareket etmişsiniz ve hep sizin haklarınızı koruduğunu, sizi asla hani e, hızarın ağzına vermeyeceğini e, biliyorsanız, onun işte dürüstlüğünü, işte bencil olmadığını, a, a, hakkaniyetli olduğunu çok defalar görmüşseniz tabii o güven ona dayanıyor. Yani geçmişteki o tecrübelere dayanıyor. E, Efendimizin de 40 yaşına kadar yaşadığı toplumun içerisinde e, çok öne çıkmış yani bütün bu saydığımız e, olumlu kişilik özellikleriyle öne çıkmış ve e, burası çok önemli rahmetli Ali Murat Deryal Hoca bunun üzerinde çok dururdu kendileriyle çelişen bir hayat yaşıyor olmasına rağmen ona emin adını takmışlar yani Efendimiz mesela putlara hiç tapmamış peygamberlikten önce de hiçbir put bayramına kutlamalarına katılmamış efendim ne bileyim faiz yememiş yani onların yaptığı tarzda ticaret yapmamış onların yaptığı tarzda kölelere o şekilde davranmamış yani toplumdaki o genel gidişatın çok dışında bir hayat yaşamasına rağmen ona emin demişler bu da diyordu Ali Murat Deryal Hoca. onların aslında kendi değerlerinden kuşku duyduklarını gösterir yani bir insan kendi gidişatının dışında yaşayan birine hürmet ediyor saygı duyuyorsa aslında kendi gidişatıyla ilgili problemler zihninde en azından sorular taşıyor demektir. Yani hep söylediğimiz gibi Efendimiz ilk tebliğini yaptığında Cenab-ı Hak tarafından görevlendirilip ilk tebliğine başladığında arkadaşlar yaşadığı toplum tarafından son derece iyi tanınan, güvenilen, bütün kıymetli malları kendisine emanet edilen ortak olarak ticaret yapılan işte saygı duyulan herkes tarafından hürmet edilen bir insandı geçmişi açık bir şekilde o toplumun önündeydi karakteri önündeydi e, tabi inanmayanlar başka gerekçelerle inanmadılar biliyorsunuz orada bir üst, üst meselesi işte seni mi buldu bula bula daha asil birisi olması gerekmiyor muydu daha zengin daha seçkin insanlardan bir olması gerekmiyor muydu? Kimisi böyle söyledi. Kimisi işte sana inanı putlarımızı mı terk edeceğiz? Atalarımızın yolunu mu terk edeceğiz vesaire gerekçelerle karşı çıktılar. Ama inananlar onun Hazreti Ebubekir başta olmak üzere arkadaşlar onun karakterine güvendiler. Onun ahlakına güvendiler. Onun asla yalan söylemeyeceğine güvendiler. Daha hayatının sonuna doğru da böyle. Yani Abdullah bin Selam, Medine'ye hicretten sonra Müslüman olan, Müslüman olan Yahudi alimlerinden birisi, orada Medine'de yaşayan Yahudilerden Müslüman oluyor. Ona nasıl hani bu kadar kolay Müslüman olduğunu sorduklarında diyor ki, mesela yüzüne baktım ve bir yalancının yüzü olmayacağını anladım diyor. İşte bu bakışı da, bu bakışa da nasıl diyeyim, sahip olabilmeli, koruyabilmeliyiz yani. Birinin yüzüne baktığımızda, ee, anlattıklarıyla düşündükleri niyetleri arasındaki e, uyumu ya da işte tezadı görebiliyor muyuz? Yani biz bir yalancının yüzünü tanıyamayacak kadar iç görümüzü kaybetmişsek hani kabahat kaderde mi? Yani gibi sorular sormuş olarak başlayayım ben e, Hudeybiye Barış Anlaşması'nı anlatmaya. Hicretin 6. yılında vuku buluyor arkadaşlar. Yani Efendimiz hicret ettikten sonra altı yıl geçmiş. Zilkadi ayının başında Efendimiz rüyasında Kabe'yi tavaf ettiğini görüyor. Ve bunun üzerine umreye gitmeye karar veriyor. Niye? Çünkü az önce söyledim peygamberlerin rüyaları vahiden bir cüzdür. Nübüvvetten bir cüzdür. Yani peygamberliğinin bir parçasıdır. Hz. İbrahim de İsmail'i rüyasında görmüştü kurban ettiğini hatırlayın. Evet. Şimdi burada rüya bahsine dair de bir iki bir şey söylemek isterim. Ee, arkadaşlar insan günlük hayatında ne kadar doğru sözlü, güvenilir, e, dürüst, içi dışı bir, nifaktan uzak, e, ne kadar hani müstakim, böyle sırat müstakim üzere yani dost doğru bir insansa onun rüyaları da o kadar itibar edilir. Rüyalarına da o kadar itibar edilir. Rüya maddesini de okuyun mesela İslam ansiklopedisinden. Bana bazen söylüyorlar işte hocam sizi rüyamızda gördük falan diye. Rüyanız sizi bağlar, sizin kendinizi bağlar. Ve dediğim gibi az önce rüyalarımızın bize yol göstermesi ve bizim ihtiyacımız olan günlük hayatta adımlarımızı atarken ihtiyacımız olan bir böyle onay veya işte güzel hani cümleler vardır yani teşvik cümleleri vardır bazen sizin bir hareketi başlatmanızı kolaylaştırır işte rüyalarımız da böyledir yani tam bir işe niyet edeceğiniz sırada aklınızdan geçiriyorsunuzdur bir rüya görürsünüz ve o rüya ile daha kolay karar verirsiniz o işi yapmaya veya yapmamaya e, istihare konusu bundan apayrı bir konu çünkü Efendimiz döneminde istihare demek rüyaya yatmak demek değildi Efendimiz'in sünnetinde istihare duası okunur namazı kılınır duası okunur ve e, Cenab-ı Hakk'ın kalbimize kalbimizin bir tarafı fa ağırlık vermesi yani iki görüş vardır o görüşten hangisini seçeceğiz hangisi ağırlık kazansın onun için dua etmektir istihare Efendimiz'in sünnetinde böyle <gülüyor> Şimdi e, yani eğer rüyalarımız bize hiç rehberlik etmiyorsa, hiç e, içimizdeki endişelere e, bir cevap vermiyorsa, hiç e, yüreğimize su serpmiyorsa, e, rüyalarımıza itibar etmiyorsak, rüyalarımızı dikkatle takip etmiyorsak yani hiçbir ehemmiyet yoksa bizim için hani biraz dönüp kendi kendimize bakmakta yarar var hani kibarca söylüyorum ahlakımıza diyerek <gülüyor> kimsenin ahlakını itham etmek istemiyorum ben kendim için söylüyorum zaten bunları arkadaşlar umreye gitmeye karar veriyor Efendimiz bakın rüyayı o kadar önemsiyor ki her gün sabah namazından sonra Namaz bittikten sonra sahabesine dönüyor hemen kalkmıyor yerinden yani hemen evine dönmüyor sabah namazını kıldırdıktan sonra. Sahabesine dönüyor ve içinizde bu gece rüya gören var mı diyor. Onlar rüyalarını anlatıyorlar. Efendimiz bazen tabir ediyor. Bazen Hazreti Ebu Bekir tabir ediyor. Ve isabet ettin mi ya Resulallah diyor. Mesela bir defasında isabet etmedin diyor. Peki doğrusu neydi diyor? Söylemiyor Efendimiz. Çünkü rüya bir kere tabir edildiğinde artık o şekilde gerçekleşir. Bu bakımdan mesela bir şey tiyo vermiş olayım size. Efendimizin de tavsiyesidir bu. Rüyalarınızı sizi seven insanlara anlatın. Çünkü sizi seven, sizin iyiliğinizi isteyen, sizin hayrınızı isteyen kişiler o rüyaları hayra yoracaktır. Ve rüya yorulduğu e, yani nasıl tabir edilirse o şekilde gerçekleşir diyor Efendimiz. Uçan bir kuştur, tabir edildiğinde konar diyor. Yerine Abdullah bin Ümmü mektumu bıraktı. Medine'de kalanlara işte namaz kıldırması ve onların o oradaki hayatını idare etmesi yönetmesi için 1500 civarında sahabiyle birlikte Medine'den hareket etti. Bu olay 6. Hicri yılın zilkade ayında oluyor. Müslümanlar yanlarına yolculuk silahı olarak sadece kınlarına sokulmuş olan kılıçlarını aldılar. Kılıçların da çeşitleri var. Yani bir insanın e, o gün için söylüyorum takındığı kılıçtan niyetinin ne olduğunu da anlayabiliyorsunuz. Bir yolcu kılıcı alıyorlar yani yol esnasında molada şurada burada lazım olduğunda kullanılmak üzere e, savaşmak üzere değil de hani böyle e, o yolculukta lazım olabilecek bir kılıç alıyorlar sadece yanlarına. Hazreti Peygamber, e, re Diyorlar ki yola çıkarken bakın burada niyetlerimizle e, niyetlerimize uygun hareket etmemiz de ne kadar önemli arkadaşlar. Diyorlar ki ya Resulallah belki savaşmamız gerekir e, savaş kılıçlarını da alalım kabul etmiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani niyetiniz neyse hani bu sadece ona yönelik e, hareket etmek hele de böyle bir hani tamamen barışçıl amaçlı sadece ibadet amaçlı bir yolculuğa çıkmışsanız çünkü zaten gergin bir ilişki var Mekke ile aralarında yanlış bir mesaj vermek istemiyor. Kurbanlık olarak 70 deve alıyor yanına efendimiz hali vakti yerinde olan bazı sahabeler de kendi kurbanlıklarını aldılar ve bir güzergah var arkadaşlar o güzergahı kitapta haritası da var e, kitabı olanlar oradan bakabilir hangi kitap diyeceksiniz çünkü her seferinde yeni katılanlar oluyor e, Profesör İbrahim Sırtıçam'ın Hazreti Muhammed ve Evrensel Mesajı isimli kitabından biz okumaya gayret ediyoruz. Şöyle kolay okunabilecek boyutta bir kitap. Ee, Efendimiz yoldayken Zulhuleife'de kendisi ihrama giriyor. Sahabelerden bazıları Cuhfe'de ihrama giriyorlar. Ee, harita üzerinden takip edebilirsiniz. Efendimiz içlerinde Abdullah Abbad bin Bişr'in de bulunduğu 20 kişilik süvari birliğini öncü olarak gönderiyor. ve umre yapmak maksadıyla yola çıktıklarını Mekkelilere bildirmek için de Huza kabilesinden olup o sırada Medine'ye gelen ve burada, buradan kendisiyle birlikte hareket eden Büsür, Büsür Bin Sufyan'ı da Mekke'ye gönderiyor. Yani kendisine katılmış olan ee, Huza kabilesinden bir zatı da Mekke'ye haberci olarak gönderiyor yani sadece ibadet amaçlı Kabe'yi ziyaret amaçlı geldiklerini onlara aktarabilmek için ve e, Mekkelileri gözlemleyip kendisine haber getirmesini söylüyor Büsürbün bir bir Süfyan'a. Ee, evvaya uğrayarak annesinin kabrini ziyaret ediyor ee, ve Usfan yakınlarında bu gönderdiği bir sürü sufyan peygamber efendize yani Mekke'ye gidip geri dönüyor ve tespitlerini anlatıyor ee, bu tespitler şöyle müşrikler Müslümanların geldiğini duymuşlar Korkuya kapılarak çevreden asker toplamışlar. Mekke'deki dağ başlarına gözcüler dikmişler. Müslümanları Mescid-i Haram'a asla sokmayacaklarına karar vermişler. Ve gerekirse savaşmak için de savaş hazırlıkları yapmışlar. Halit bin Velid'i de bir grup süvari ile önden yani Mekke dışına göndermişler. Bu haberlerle geliyor Üsür bin Süfyan. Gerçekten de Halit bin Velid 200 atlı ile Gamim mevkiine geldi. Müslümanlar namazlarını burada korku namazı usulüne göre kıldılar. Korku namazına da bakarsınız. Korku namazı arkadaşlar aslında cemaatle kılınan bir namazdır. Ama bir baskın tehlikesi olduğu sırada bir grup Müslümanın namazın birinci rekatını kılıp diğerlerinin gözcülük yapması, ikinci rekat başladığında gözcülük yapanların gelip diğerlerinin gözcü olması ve bu şekilde yani rekatları dönüşümlü olarak kılmaları demektir. Ee, şöyle diyeceksiniz, yani ben de ilk öğrendiğimde şu açıdan çok şaşırmıştım bakın. Bunlar arkadaşlar ilmihal bilgileri insanın İslam'a bakışını ve İslam'daki ibadetlerin aslında ne demek olduğunu anlayabilmesine çok yardım eden bilgilerdir. Şimdi başka bir örnek de vereceğim. Şimdi ben bu korku namazını ilk okudum ne zaman herhalde? Kur'an kursu öğrencisiyken. Çünkü orada Ömer nasıl bilmenin merhumun ilme halini ilk orada okumuştuk baştan sona ders kitabımızda. Ee, dedim ki Allah Allah yani Müslümanlar niye tek tek kılmıyorlar? Yani madem böyle bir baskın ihtimali var ne yaparsınız? Öğlen namazı mı kılınacak? Kaç kişiyiz? 1500 kişiyiz. Bin kişi kılar kendi kendine öğlen namazına 500 kişi bekler sonra onlar kılar veya işte onar onar dönüşümlü olarak kılarlar. Bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Böyle bir baskın tehlikesi sırasında bile cemaatle namazın yani namazın cemaatle kılınmasının terk edilmediğini gösteriyor arkadaşlar. Ee, i̇şte varın siz hesap edin. Şimdi nasıl anlayalım e, elmalılı merhumun e, namazın Nasıl diyelim? Eda ediliş şekline göre namazları üçe ayırıyor Elmalı Merhum. E, kamil Eda, Nakıs Eda ve Kaza diye. Kamil Eda vaktinde cemaatle kılınan namazdır. Nakıs Eda, vakti, Nakıs Noksan demek. Noksan Eda yani. Eda ediyorsunuz, namazı yerine getiriyorsunuz borcunuzu ama noksan bu hangisi vaktinde tek başına kılınan namazdır bilhassa erkekler için e, kazada vaktin dışında kılınan namazdır e, korku namazı bu ilmihalde okuduğum bir başka şey e, mesela işte küblenin tayini e, veya işte e, ima ile namaz kılma konusunda örnekler verilirken e, bir örnek verilmişti bizim okuduğumuz ilmihalde ee, neydi örnek şöyle bir gemidesiniz gemi kaza yapıyor batıyor gemi siz bir tahta parçasına tutunmuş olarak suyun üstünde kalıyorsunuz bir şeye tutunmuş olarak suyun üstünde kalıyorsunuz ölmediniz ee, namazı nasıl kılacaksınız İmanınızı nasıl yapacaksınız onu anlatıyor yani kitap arkadaşlar yani insan şöyle diyesik ki ne namazı yani orada ne namazı kıl, nasıl kılacağım ben namaz hani insan namaz mı aklına gelir? Bazılarının daha çok namaz aklına gelir ama bazen de hiç gelmeyebilir veya işte canım bu şartlarda ne namazı diyebilirsiniz? İşte ferslinesiz, hiçbir organınızı kıpırdatamıyorsunuz, sadece gözlerinizle hareket edebiliyorsunuz namazı nasıl kılacaksınız? Bakın bunlarla ilgili. Açıklamalar var. Fukaha bunları anlatmış, nasıl yapılacağını anlatmış arkadaşlar. Bu şunu gösteriyor, hani e, ne kadar hayati bir şey, ne kadar, yani asla yokluğu düşünülemeyecek bir e, ibadet, namaz. Neyse konumuz namaz değil. Geçelim bu korku namazına bu vesileyle e, bir açıklama olsun diye aktardık. Efendimiz bunu haber alınca yani Mekkelilerin hem de fiili olarak da görünce gerçekten e, hani bir savaşa hazırlanıyorlar. Hemen ne yapıyor arkadaşlar? Daha önce Bedir Savaşı sırasında da görmüştük bunu. Hani Bedir'de bir savaş e, niyetiyle çıkmamışlardı Medine'den. Ama savaşla karşılaştılar. Ne yaptı Efendimiz? Hemen sahabesini topluyor ve böyle bir durumda ne yapacağız diye onlara danışıyor arkadaşlar. Yani şura'nın danışmanın İslam'daki yerinin ne kadar anlatsam azdır. Ne kadar anlatsak az. Efendimizin hayatında o kadar çok örnekleri var ki bunun. Yani günlük hayatında bile sadece böyle önemli devlet meselelerinde, milli, hani varoluş yok oluş meselelerinde, savaş meselelerinde değil arkadaşlar, günlük hayatta bile. E, hatta çocuklara bile Çocuklara dahi danıştığıyla ilgili, onları ilgilendiren konularda, danıştığıyla ilgili e, rivayetler var. E, şimdi e, henüz ismini vermeyeyim, bir e, dizi izliyorum. Orada bir sahne var arkadaşlar, sahne dizi neymiş, Fatma Hoca hangi diziyi izliyormuş, İşin magazinsel kısmını bırakın. Sahne şu, e, küçük bir çocuk var bir sahtekarlık yapıyor okulda başkasının kağıdını daha başarılı bir kağıda kendi ismini yazıyor kendisi o başarılı puanını almak istiyor fakat öğretmen anlıyor çünkü çok acemice yapıyor bunu anlıyor ailesine haber veriyor şimdi çocuğun da babası yok orada dedesi var dede çocuğu cezalandıracak yani çocuğa anlatıyor bu yaptığın çok yanlış bir şey ve bedelini ödemelisin bununla ilgili bir acı çekmelisin işte çocuk ağlıyor beni sevmiyor musun diyor diyor ki tabi ki seviyorum diyor orada arkadaşlar inanılmaz güzel bir sahne var e, niçin seni cezalandırmak zorundayım ve seni cezalandırmak beni de üzüyor ama bunu yapmalıyız çünkü sen bu acıyı hatırlamalısın falan diyor işte katılırsınız katılmazsınız çocuğa diyor ki e, pantolonlu sıyır e, dizlerine kadar bacakları ayaklarını e, sana diyor işte birkaç e, değnek vuracağım diyor e, çocuk işte 10 yaşlarında falan e, peki diyor kaç tane olmalı diyor yani dede çocuğa soruyor. Yani senin yaptığın suçun kaç tane değnek cezası olmalı? Çocuk üç diyor. Tamam o zaman üç tane diyor. Ondan sonra ve e, vurduktan sonra da işte seni ben ne kadar çok seviyorum. Yani sevgisini de aynı şekilde ifade ediyor, ila şey yapıyor, okşuyor falan. Yani demek istediğim arkadaşlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin he, yani oradaki örnek de çok hoşuma gitti doğrusunu isterseniz. Hani... Ee, sana kaç tane ceza vermeliyim? Nasıl bir ceza vermeliyim? Hani dayığı bir tarafa bırakın yani. Onu onaylamıyoruz vesaire ee, Ama hani nasıl bir ceza vermeliyim? Sence böyle bir suç hani nasıl affettirilebilir Ne yapman gerekir? diye danışması efendimizin de böyle çocuklara kadınlara mesela birazdan Hudeybiye anlaşmasından sonra göreceğiz eşine danışıyor peygamberimiz ne yapacağım ben diye çünkü dinlemiyorlar peygamber efendimizi sahabe ve çok şaşırıyor ilk defa böyle bir şey oluyor peygamberimiz bir şey emrediyor ve yapmıyorlar peygamberimiz çadırına giriyor ben ne yapacağım diyor böyle oldu diyor ve eşi ona bir tavsiyede bulunuyor ve o tavsiyeyi uyguluyor Peygamber Efendimiz. Burada da öyle bilhassa tekrar ediyorum ilgili kişilerin yani o davranış siz bir karar alacaksınız o aldığınız karar bazı insanları da ilgilendiriyor. Yani o karar sebebiyle onların da e, elini taşın altına koyması gerekecek o zaman o kişilere danışmanız gerekiyor. Bu kararı alırken onlara da danışmanız gerekiyor. Efendimizin sünnetine danışmayla ilgili daha önce de yeri geldikçe söyledim. Şura maddesini okumanızı tavsiye ederim İslam Ansiklopedisinden. Bir de e, Abdülkadir Udeh Merhum'un İslam ve Siyasi Durumumuz diye bir kitabı var. Ben yani siyasetle ilgili çok okuma yapan birisi değilim. Çok ilgi alanıma girmiyor. E, i̇şte okuduğum birkaç kaynaktan bir tanesi. Orada Şura'nın nasıl çalışması gerektiğine dair çok güzel ayrıntılı e, açıklamalar var. Yine... Ahmet Özel Hoca'nın başka vesileyle size söylemiştim. Yönetici Peygamber Hazreti Muhammed isimli eserinde de şura prensibinin orada anlatıldığını görüyoruz arkadaşlar. En önemli prensibi ben size söyleyeyim. Bizim çok çuvalladığımız bir yer yani. Çünkü karakterimiz zayıf arkadaşlar. Karakteri zayıf olan aldığı kararında arkasında duramıyor. katıldığı bir şurada şuranın ahlakını da sürdüremiyor. Yani çok zor. Çünkü sizin bütün hem sosyal hayatınız hem din hayatınız sizin karakteriniz üzerine inşa ediliyor. Yani karakter ne kadar sağlamsa dindarlık o kadar hayran bırakan bir dindarlık oluyor. Karakter ne kadar zayıfsa dindarlık da o kadar problemli oluyor. Dindarlık işe yarıyor. Yani sayı doğrusu örneğini hatırlayın. En zayıf karakterde bile inanç bir kalite getirir yani oraya. Ama... Ee, o kadar bozuk noktalar vardır ki, o kadar bozuk bir zemin üzerine oturtulmuştur ki, ister istemez hep sarsılmaktadır yani. Ee, Şura ile ilgili en önemli prensiplerden bir tanesi arkadaşlar, şurada bir karar alındıktan sonra dışarıya çıktığınızda artık o karara muhalefet etmemenizdir. Yani mesela site yönetimi, apartman yönetimi, basit bir örnek vereyim. Ee, katıldınız, siz de bir orada mülk sahibisiniz veya orada yaşayan birisiniz. Apartman toplantısına katıldınız. Bir karar alındı. Ne olsun bu işte otoparkın kullanımı ile ilgili. Ne bileyim işte temizlikle ilgili. Bir karar alındı. O karar alınırken e, görüşmeler sırasında sizin savunduğunuzun tersine bir karar çıktı. Yani siz şunu savunuyordunuz, A fikrini savunuyordunuz. Fakat 10 kişiden 8 tanesi B fikrini savundu veya 7 tanesi B fikrini savundu ve B fikri kabul edildi. Ee, diğer fikri savunanlar da dahil olmak üzere toplantı bittikten sonra o konu üzerine konuşma bitmiştir arkadaşlar o konu bir daha gündeme getirilmez lobi yapılmaz o kararın altı oyulmaz ee, arkadan arkaya muhalefet yapıp o kararın alınan kararın başarısız olup işte ben demiştim denmesiy diyecek, diyecek yollara tevessül edilmez hiçbir şekilde. Hatta diyor ki Abdülkadir Kadir Udeh orada şuradaki müzakereler sırasında muhalefet edenler alınan kararı ilk uygulayacak olanlardır. Diyor yani ilk uygulayacak olanlar da o müzakere sırasında muhalefette olanlardır diyor bu İslam şurasının yani İslam'da şuranın nasıl çalışacağıyla ilgili tabi yani bu sıradan aslında bir ahlaki kuraldır aslında efendim çok önemli bir prensip daha başka prensipler de var ilgi duyanlar oradan okurlar Efendimiz sahabelerini topluyor onların görüşlerine başvuruyor Hazreti Ebubekir Bekir doğruca Kabe'ye yürünmesi şayet engel olunursa çarpışılması yönünde görüş beyan ediyor. Miktat bin Amr, Useyd bin Hudayr onlar da bu doğrultuda sözler söylüyorlar. Fakat Peygamberimiz biz kimseyle savaşmak için değil Umre için yola çıktık diyor. Yani o en baştaki barışçıl amacını sadece ibadet amacıyla yola çıktığını söylüyorlar öne çıkarıyor o niyeti öne çıkarıyor ve Mekke'ye doğru yürümeye karar veriyorlar yani Mekke'ye doğru biz devam edelim ama savaşmak yok kararı çıkıyor müşriklerin keşif kollarına yakalanmadan Mekke'ye 17 kilometre mesafede bulunan Hudeybiye kuyusuna kadar geldiler burada konakladığı sırada Huzalı bu değil Bin Verka kabilesinden bazı kimselerle Hazreti Peygamberin yanına geldi. Bu değil Bin Verka kabilesinden bazı kimselerle Peygamberimizin yanına geldi. Mekke'de bir evi olduğunu ve müşriklerin Müslümanlar aleyhindeki faaliyetlerinden haberdar olduğunu Peygamberimize söyledi ve müşriklerin ne pahasına olursa olsun Müslümanları Mekke'ye sokmamaya kararlı olduklarını bildirdi. Peygamber e, sallallahu aleyhi ve sellem amacının savaşmak olmadığını Kabe'yi ziyarete geldiklerini engel olursa engel olan olursa kendileriyle savaşan olursa kendilerine müdahale eden olursa savaşacaklarını söyledi. Müde'il doğruca Mekke'ye giderek bu bilgiyi müşriklere aktardı ve bundan sonra karşılıklı elçilerin gönderilmesi ve e, Mekkelilerle bir çıkış yolu bulma çabaları başlıyor işte arkadaşlar. Ne deniyor buna? Diplomasi trafiği. Diplomasi trafiği başlıyor. Peygamberimiz e, sadece Umre için geldiklerini Kabe'yi tevaf edip geri döneceklerinin yanlarında kurbanlıkların bulunduğunu ve kimseyle savaşmak niyetinde olmadıklarını yanlarında silah bile olmadığını bildirmek üzere Hiraş bin Umeyye'yi Mekke'ye gönderdi. Fakat Mekkeliler ona çok kötü davrandılar. Hatta öldürmek istediler. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazret, e, Hazreti Ömer'i göndermek istedi fakat Hazreti Ömer bakın bu da çok ilginç yani Hazreti Ömer'i hepimiz tabii çok seviyoruz arkadaşlar ama hani gerçekten onunla birlikte yaşasaydık onun, onun o doğruluğunun muhatabı olsaydık bu kadar çok sevebilecek miydik yani bu kafayla o da beni hep düşündürür çünkü bu kadar dürüst bir insanla beraber olmak da zordur arkadaşlar. Yani sizi kayırmayacak, sizin yakınlığınızdan dolayı hiçbir avantajınız olmayacak e, ilişkilerinizde. E, hak neyse doğru neyse her zaman o söylenecek ve kendi nefsine karşı da çok şey çok... E, affedersiniz biraz boğazım kötü. Kendi nefsine karşı dahi çok e, acımasız Hazreti Ömer. Ama bu Ömer arkadaşlar hicret ederken nasıl hicret ettiğini biliyorsunuz. Diyor ki ya Resulallah benim Mekke'de hiçbir güçlü böyle Mekkelilerin e, itibar edeceği bir akrabam yok. E, ve Kureyş bana karşı çok düşman. Yani daha önce işte e, çünkü mesela o Şuralarda Kureyşlerle ilgili söylediklerini hatırlayın. E, Bedir Savaşı'ndan sonra esirler hakkında söylediklerini hatırlayın. Bunları tabii hep Mekkeliler biliyorlar. Sen diyor Osman'ı gönder diyor. Osman'ın hem ailesi çok güçlü çünkü Osman Ümeyyeoğullarından güçlü bir ailesi var. Hem de Halim Selim böyle kimseye hani çok böyle kimseyle takışmamış. Dolayısıyla sen çok saygın, herkesin çok değer verdiği, hürmet ettiği bir insan. Bunun üzerine Efendimiz Hazreti Osman'ı gönderdi akrabasından o zaman henüz Müslüman olmayan Eban bin Said Hazreti Osman'ı karşılayarak himayesine aldı müşrikler bu ziyarete izin vermeyeceklerini Hazreti Osman'a bildirdiler yani Hazreti Osman teklifle, teklifle gitti müşriklere onlar hayır asla böyle bir şeye izin vermiyoruz dediler fakat sen istersen Kabe'yi tavaf edebilirsin dediler bakın nasıl şeytan gelir sana arkadaşlar yani Kabe'ye kadar gitmişsin Girebilmişsin Mekke'ye, e, hayır peygambere ve sahabesine yani o yanındakilere izin vermeyeceğiz. Ama sen e, bizim için önemli bir şahsiyetsin, seni e, sen tavaf edebilirsin diyorlar. E, fakat Hazreti Osman bunu kabul etmiyor arkadaşlar. Peygamber ve sahabesi tavaf etmedikçe e, o da tavaf etmeyi kabul etmiyor. Kızıyorlar, bunu bir hakaret sayıyorlar ve e, kafa tutma sayıyorlar ve Hz. Osman'ı tutukluyorlar alıkoyuyorlar yani fakat bu, bu olay peygamber efendimize Hz. Osman öldürüldü şeklinde geliyor Mekkeliler tarafından öldürüldü şeklinde geliyor bu sefer e, gerçekten bir savaş ihtimali belirmiş oluyor niye arkadaşlar e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de, Reci'de daha sonra ileride okuyacağımız Mute Harbi'nde iki tavırlarını hatırlayın yani bir elçiye bir muallime yani asla savaşmak üzere gitmeyen ve diplomatik bir diploma, bugünkü dille söyleyelim diplomatik dokunulmazlığı olan bir kişiye e, kılına dokunulmuşsa ona zarar verilmişse Peygamber Efendimiz ona tepkisiz kalmıyor çünkü yani çünkü derken nereden biliyorum e, tahminimi okuyabildiğimi anlayabildiğimi söylüyorum aktarıyorum size arkadaşlar çünkü be, e, benim gönderdiğim bir elçiye sizin zarar vermeniz demek benim varlığımı ve kudretimi hiçe saymanız demektir ve benim bunu sineye çekmem demek yani benim gönderdiğim elçinin sizin tarafınızdan işkence edilmesine, işte eziyet edilmesine, benim sineye çekmem demek, sizin bana yaptığınız o tahkiri, o yok saymayı kabul etmem demek. Yani siyasi açıdan bu aslında yok olmayı kabul etmek, önemsizliği kabul etmek demek. Efendimiz bunu hiçbir zaman yapmamış, kaybedeceğini bildiği durumlarda bile yani mesela işte Rumlara gönderdiği Mute Savaşı'nda olduğu gibi kaybedeceğini bildiği durumlarda bile bir ordu göndermiş. Yani e, seneler önce bir yazı okumuştum şimdi o geldi aklıma. E, diyor ki işte bir mukayese yapıyor ben mukayese kısmını geçeyim yazar diyor ki e, ben diyor bir Bosnalı'nın diyor e, pasaportunu gördüm. Ee, pasaportun arkasında şu yazıyordu bakın Bosna Devleti arkadaşlar bu dediğim 10-15 sene önce yani ee, Bosna Devleti'nin yeryüzündeki gücü nedir? İnşallah çok güçlü olsun çok seviyoruz Bosna'yı, Bosnalıları ee, özel muhabbetim var yeryüzünde en çok sevdiğim yerlerden birisi Blagaj Tekkesidir arkadaşlar yani benim için çok kıymetli bir yerdir orası ee, Sevdiğimiz insanlar, sevdiğimiz bir coğrafya, sevdiğimiz bir millet. Ee, hele Aliya İzzet Begoviç değil mi? Yani, yani ailemizden biri gibi, ailemizin bir büyüğü gibi hepimiz o kadar yakın hissediyoruz kendimizi ona. Ee, ve hep iyiliklerini, daha iyi olmalarını istiyoruz. Ama vaka olarak yeryüzüne küçük bir devlet yani. Güçsüz, zayıf bir devlet. E, diyor ki Bosna e, pasaportunun diyor Bosnalı bir kimsenin pasaportunu aldım diyor baktım arkasına şu yazıyor e, bu pasaportu taşıyan Bosna devletinin güvencesi altındadır. Başka pasaportlara baktım. Kaybedersen şu kadar ceza, şöyle yaparsan bu kadar ceza, böyle yaparsan bu kadar ceza diye. Devlet kendi vatandaşını tehdit ediyor pasaportun arkasında diyor. Ama Bosna devletinde Bosna devletinin pasaportunda da böyle yazıyordu diyor. Yani efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem siyasi anlamda kendi varlığını kendi derken kendi şahsını değil yani Müslüman toplumunun Medine'deki Müslüman toplumunun varlığını e, tehdit eden, yok sayan, küçümseyen, hakaret eden hiçbir siyasi davranışa e, eyvallah demiyor arkadaşlar. Baştan biri savaşa karşıydı değil mi işte biz ibadet için geldik savaş için gelmedik diyordu devamlı. Fakat Hazreti Osman'ın öldürüldüğünü duyunca arkadaşlar işte sahabelerini topluyor ve onlardan bir biat almaya karar veriyor. Hudeybiye'deki konaklaması esnasında gölgelendiği ağacın altında sahabeden bir rivayete göre ölüm üzere, yani ölünceye kadar savaşmak üzere, bir rivayete göre ise savaştan kaçmamak üzere, aslında bu aynı şey demek, biat alıyor Peygamberimiz. Yani her birinden tek tek buna dair bir söz alıyor. Bu biatın psikolojisi de çok önemli arkadaşlar. Yani normalde siz işte zaten orada lideriniz hem devletinizin yani fiziki olarak dünyevi lideriniz hem manevi ruhani lideriniz peygamberiniz ve zaten onun arkasına düşüp gelmişsiniz. Zaten o ne derse dinen de yapmak durumundasınız ama bunun bir davranışla teyit edilmesi yani bir seramoni yapılması insanların gelip peygamberimizin elini tutarak ya Resulallah ölünceye kadar bu seninle beraberiz ölmek var dönmek yok bunun Türkçesi bu ölmek var dönmek yok diye elini tutarak böyle e, musafaha ederek ona söz vermelerinin e, söz veren kişi üzerinde oluşturduğu e, psikolojiyi düşünün arkadaşlar onun için bazı e, mukavelelere Böyle veyahutta da sadece mukavele olması gerekmez. Yani günlük hayattaki bazı anlaşmalara böyle bir çerçeve çizmek, böyle bir e, faaliyetle onu e, daha çok hatırlanır hale getirmek, daha böyle zihinlere kazınmasını sağlamak pedagojik ve psikolojik bir... E, fayda sağlasa gerek efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapıyor ve lütfen fetih suresini okuyun tekrar söylüyorum arada ayrılanlar gelenler oluyor e, fetih suresi tam bu olayı anlatıyor işte arkadaşlar orada geçen yedullahi fevka eydihim bu müşabih ayetlerden, ayetlerden şey, müşabih değil, müteşabih ayetlerdendir ve e, çok yorumlanır ve örnek gösterilir Allah'ın eli onların elinin üzerindedir. يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ ayeti kerimesi işte orada peygamberimizle tek tek musafaha yaparken o iki el e, musafaha yaparken Allah'ın eli de oradaydı diyor Cenab-ı Hak. E, Allah'ın eli ne demek? İşte yardımı demektir, zaferi demektir, desteği demektir diye yorumlayanlar müteşabi hayetlerin yorumlanabileceğini yoruma açık olduğunu ve aklın kudretiyle lisanın el verdiğince yorumlanabileceğini savunan müfessirler bunu böyle yorumluyorlar bazıları ise hayır müteşabih hayetler hiçbir şekilde yorumlanmaz Allah ne demişse öyledir yedullah Allah'ın eli diyorsa eli vardır biz bilmeyiz nasıl olduğunu Allah'ın elinin nasıl olduğunu bazıları da böyle diyorlar bunlar daha böyle teslimiyetçi ve lafızcı yaklaşım oluyorlar Şimdi bir tek Hazreti Osman yok bu beyat sırasında, bu beyatlaşma sırasında. Niye? Çünkü Mekke'de hapsedilmiş peygamberimiz bir elini diğer eliyle böyle musafaha ederek Osman adına kendisine söz veriyor. Osman adına da o beyatı yapıyor. Yani onun oradaki o sevaptan mahrum kalmaması için. Ama bunun da üzerinde durmamız lazım arkadaşlar. Yani düşünün orada olmayan biri adına, Ölmek var, dönmek yok diye söz verebiliyorsunuz. O kadar güveniyorsunuz yani ona. Yani ben ona kefilim, o da burada olsaydı bu sözü verirdi diyeceğiniz kadar güvenmeniz gerekiyor birisine. Eğer böyle hiçbir dostunuz yoksa, e, hepimiz için yani çok büyük kayıp, boşa yaşar, yaşamışız demektir arkadaşlar. Efendimizin mesela Hazreti Ebu Bekir'le yakınlığında da buna benzer örnekler vardır. Beni çok etkiler. Efendimiz mesela bazen alışveriş yaptığı zaman veya bir şeyin mübrem bir ihtiyaç veya birine bir yardım yapılacak, bir şey yapılacak kendisinde yok. Satın aldığı yere Ebu Bekir size öder dermiş. Yani Ebu Bekir ödeyip ödemek üzere alışveriş yapıyor. Bu nasıl bir güven yani arkadaşlar? Nasıl bir ilişki? Ee, tabii onlar bundan son derece memnun yani kendinizi onların yerine koysanız da nasıl bir yakınlık yani ee, müthiş bir şey bu bu müthiş bir şey böyle bir e, yakınlığın olmaması yani ben işte bir arkadaşımla ilgili ya o arkadaş bu işi yapar yani bu yardımı şu kişi yapar. Mesela bir yerde benim en çok başıma gelen budur. İşte bir yerde bir ihtiyaç var herhangi bir şey için bir kurs, bir eğitim ne bileyim herhangi bir işte bir ihtiyaç sahibi biri. Hemen aklımdan geçiriyorum felancalara söylerim bu yapılır, bu olur diyorum yani bu, bu onlara çok teşekkür ediyorum o insanlara huzurunuzda onlar kendilerini bilir. İnsana bu güveni vermeleri e, ve sizin onlara güvenerek tabii en başta Allah'a o ayrı da yani o insanlara güvenerek sizin bir taahhüt altına girmeniz yani ben bunu hallederim bu işi hallederim ama kendi imkanım yok onu halletmek için bu e, entelektüel bir çalışma olabilir bir yardım çalışması olabilir bir ilmi çalışma işte her şey olabilir ama biliyorum birilerine birileri var ben onlardan rica ettiğimde bu iş yerde kalmayacaktır yani bunu bilmek nasıl bir güven arkadaşlar tabi hem o insanların bize itimat etmesi ama bizim de onlara itimad etmemiz karşılıklı e, bu dünyadaki en büyük zevklerden biri bana sorarsanız en büyük nimetlerden biri güvenilen ve sizin de güvendiğiniz bir dostluk ilişkisi kurabilmiş olmanız Bu ama bunu sakın sadece karşı taraftan beklemeyin arkadaşlar yani ah ah nerede hocam öyle güvenilecek insan demeyin lütfen artık güvenilecek insan olun siz siz olun Arkadaşlar siz olduğunuzda olanları göreceksiniz. Bu 900 yıldır 1000 yıldır böyle bakın. Kuşe İmam Kuşe'nin risalesinde şöyle bir anekdot okudum. Adamın biri evliya Allah'tan birinin yanına gidiyor. Diyor ki efendim diyor işte muhabbet esnasında efendim diyor öyle bir devre geldik ki diyor Allah'tan korkan kalmadı diyor. 1000 yıl önce neredeyse yani ee, o zat diyor ki sen Allah'tan korksaydın korkanları görürdün diyor. Yani sen güvenilecek biri misin? Sana bir şey söylendiğinde, bir iş emanet edildiğinde dönüp tekrar tekrar hatırlatmak, kontrol etmek gerekiyor mu? Yoksa sen sana itimat edenin sırtını dayayabileceği bir e, dağ gibi olabiliyor musun yani? Hepimiz kendimize bakalım. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Etrafınızda aramayın. Ahlaki nitelikleri etrafınızda aramayın arkadaşlar. Siz olun. Siz olun. Güvenilir, çalışkan, dürüst, işte sözünün eri, cesur. Ne, neyin yokluğunu hissediyorsanız toplumda bu size bir mesajdır. Siz öyle olun. Neyin yokluğunu hissediyorsanız toplumda bilin ki burada... Allah, yani size gösteriyor o eksikliği allah Teala. Demek ki sizin onu olmanız gerekiyor. Müslümanların Hazreti Peygamber'e bağlılıklarını ve onun yolunda ölümü göze aldıklarını ortaya koyan bu biat Mekke'ye ulaştığında bu haber arkadaşlar çok büyük bir panik havası esiyor. Ve hemen Hazreti Osman'ı serbest bırakıyorlar. Arkasından bir heyeti Hudeybiye'ye gönderiyorlar. Heyetin başında Süheyl bin Amr var. Arkadaşlar burada geçmiyor ama e, karşılıklı müzakereler yapacaklar, görüşecekler ve biraz sonra bir anlaşma imzalanacak. O inşallah haftaya kaldı gene benim bu yavaşlığımla. E, burada anlatılmayan bir ayrıntıyı söyleyeyim size. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem karşıdan e, Kureyş heyetini görünce ve başında da Süheyl'in olduğunu görünce Tefeül denen bir sünneti var peygamberimizin. Buna aslında olumlu telkin de diyebiliriz. Kişinin kendisini yani çevresindeki işaretleri hayra yorarak kendi kendine olumlu telkin yapması. Hani bunu rasyonel olarak böyle açıklayabiliriz ama manevi boyutu da illaki vardır. E buradan şunu anlıyoruz yani Cenab-ı Hak bize mesaj göndermek istediği zaman cep telefonunuza gelmiyor o mesaj arkadaşlar. Hayatın olayları içerisinde o mesajı görüyoruz biz. Efendimiz görünce bu heyeti diyor ki, Kureyş bize Süheyl'i göndermiş, bugün işimiz kolay olacak diyor. Çünkü Sehil kelimesinin ismi, ismi tasgırı Süheyl, kolaylık demek. Yani o kişinin isminin anlamı, Peygamberimiz bunu çok yapmış arkadaşlar, bu yüzden de isimleri anlamlarının güzel olması üzerinde çok duruyor peygamber efendimiz mesela birisinin ismini değiştirmesini teklif ediyor yetişkin bir adam adı da ne sahırmış adı sahır kaya demek ee, diyor ki bunu değiştir bunda sertlik var yani çok şey değil bakın yani kötü bir put ismi değil hiçbir şey değil böyle bir sertlik ifadesini bile çok hoş görmüyor efendimiz değiştirmesini tavsiye ediyor adam da diyor ki ben diyor babamın koyduğu ismi değiştirmem diyor bu yaştan sonra diyor bunu bu isim bana babam koydu diyor o zaman sahır olarak kal diyor peygamberimiz ona ve çok sert bir insan olarak yaşamış hep hayatında yani ee, bu tefe ülü tekrar e, bir sünnet olduğunu hayra yormak ama bak şerre yormak hiç yok peygamberimizden. Uğursuzluk inancı, şerre yormak hiçbir zaman yok. Rüyaları kötü yorumlamak hiçbir zaman yok Efendimizin sünnetinde arkadaşlar. E, hep böyle hayra yoracak vesileler arıyor ama aynı zamanda da onu ilahi bir işaret olarak görüyor ilahi bir işaret olarak görüyor ben de böyle bazen yaparım bunu günlük hayatımda mesela size bir adres verilir adresteki isimler yani sokak isimleri şey isimleri oradan sizin ne göreceğiniz orada nasıl bir muamele göreceğiniz hakkında güzel bir ipucu oradan çıkarabilirsiniz yakalayabilirsiniz ya da bir işe niyet ettiğinizde mesela Ümit için sanırım yazdığı bir metinde okumuştum ya da bir konuşmasında dinlemiştim bir işe niyet ettiniz karşınıza ilk çıkan mesela evden çıktınız ilk çıkan kişinin ismiyle de bulunabilirsiniz o işin nasıl seyredeceğine dair işte geliyor bu heyet arkadaşlar ve oturuyorlar peygamber efendimizle müzakereye başlıyorlar uzun müzakereler sonunda kitabımızda yazdığı üzere beş madde üzerinde anlaşıyorlar Bunları da haftaya inşallah göreceğiz. Allah'a emanet olun. Hepinize hayırlı akşamlar. Efendim her ne kadar bizim kültürümüzün, medeniyetimizin, bizim inşa ettiğimiz İslam medeniyetinin bir parçası çok olmasa da yeni giren yılımızın bize hayırlar getirmesini, yeni günlerin bize hayırlar getirmesini diliyoruz arkadaşlar. Bu takvim meselesi bizim tarihimizde. Çok, yani İslam tarihinde de çok manidar bir hadisedir. Bir başka vesileyle inşallah yine konuşuruz. Allah'a emanet olun.